Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille lehu ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd fe inne'l istihal hadîsi kitâbullâh ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerral umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâ Aleyküm selam ve rahmet ve Fitnelerle ilgili dersimizin son dördüncü bölümünde Cemaatten ayrılmamanın fitnelerden, kurtarıcı huslardan olduğu başlığa devam edeceğiz inşallah Merhamet edilmiş olan bu ümmeti asla sapıklık üzerinde bir araya getirmemesi Allah Azze ve Celle'nin lütfundandır. Hatta ümmet devam ettikçe hak onların arasında bulunmaya devam edecektir. Nitekim Allah Azze ve Celle bu ümmette kıyamete kadar hak üzerinde sebat edip ona sarılan bir tayfeyi sürekli bulundurmayı garanti etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir, Allah'tan korkun ve iyi kimse, Rahata kavuşuncaya kadar yahut kötü kimseden kurtuluncaya kadar sabredin. Cemaate savunmalısınız. Zira Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini sapıklık üzere bir araya getirmez. Bunu İbn-i Ebi Şeybe Musannef'ne rivayet etmiş. Hafız i̇bn Hacer, Terhisül Hadir'de sahih olduğunu söylemiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Muhakkak ki Allah ümmetimi sapıklık üzerinde bir araya getirmez. Allah'ın eli cemaat ile beraberdir. Ondan ayrılan ateşe ayrılmış olur. Bunu Ebu Davud ve Tirmiz'i rivayet etmiştir. Şeyh Erbani Sahih demiştir. Ömer radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cennetin ortasını isteyen cemaatten ayrılmasın. Zira şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişiden daha uzaktır. İyilikleri kendisini sevindiren ve kötülükleri kendisini üzen kimse mümindir. Yani Allah kendisini hayırlı bir takım amellere muvaffak kıldığı için bundan sevinen, Allah'a hamd edin e, ve kötülüğe düştüğünde de bundan dolayı üzülen kimse, yani bu hasletler imandandır. Bu hadisi de Tirmizi, Hakim İbn-i Yasım, Lalka'yı rivayet etmişlerdir. Hadis sayıttır. i̇bn Mesud radıyallahu şöyle dedi, ''Ey insanlar, itaat etmeniz ve cemaatten ayrılmamanız gerekir. Zira o Allah'ın sarılmayı emrettiği ipidir.'' Yani ve attesimu bihablillahi cemiyan ifadesinde Ali İmran suresindeki Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın. Buradaki Allah'ın sarılmayı emrettiği ipi cemaattir diyor İbn-i Nesr Adiyyuan. Cemaatte hoşlanmadığınız bir durum fırkada sevdiğiniz durumlardan daha hayırlıdır. Yani Müslümanların hak üzere bir araya geldiklerinde hoşlanmadıkları bazı şeyler olabilir. Yani rahatsızlıkları bazı şeyler olabilir. Bu rahatsız oldukları o şey birliktelerken Müslümanlar İşlerinden birisinin ayrılıp da fırka haline gelmesi veya herhangi bir fırkaya yani batıl bir yol tutmuş gruba uyması halinde o grupta gördüğü iyilikten daha iyidir. Yani kitap ve sünnet üzerinde bir araya gelmiş Müslümanlar topluluğunun arasındayken rahatsız olduğu bir durum daha hayırlı. Neyden? Fırkadaki hoşuna giden durumdan daha hayırlıdır. Huzaife radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın kendisine şöyle buyurduğunu bildiriyor. Müslümanların cemaatinden ve imamından ayrılma. Huzaife radıyallahu eğer onların cemaati ve imamı yoksa ne yapayım? Burada iki kademe zikrediliyor. Birisi yani uzunca bir hadisin devamı bu. Buhari ve Müslim'de Müslüman ettikleri. Ee, Müslümanların cemaatinden ve hali, e, imamından, halifesinden ayrılma diyor. Yani halife ve imam. Şey, halife ve cemaat zikrediliyor. Zeyfe Radiyalan diyor ki eğer onların cemaati ve imamı yoksa ne yapayım? Ağaç kökü ısırmak zorunda kalsan dahi bütün o fırkalardan uzak dur. Ta ki ölüm sana sen bu haldeyken gelsin. Yani Müslümanların halifesi yoksa Müslümanların epeydir halifesi yok. <gülüyor> Aleyküm selam ve remsa. Epeydir halifesi yok. Yani hilafet e, yani sahih hilafet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şey benden sonra hilafet 30 senedir Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacak diyor. Böyle bir şey, yani Kamil Yelafet 30 sene sonra zaten ortadan kalkmıştı. Muaviye Radiyalan ile beraber ısırıcı sultanlık başlamış. Muaviye Radiyalan'tan sonrakiler biraz daha zalim olmuşlar. Bir Ömer bin Abdülaziz zamanında, Harun Reşit zamanında hayırlar ortaya çıkmış. Yine Abbas halifelerinde Mehdi zamanında bazı hayırlar ortaya çıkmış. Ama diğer halifelerin ekserisi büyük bir çoğunluğu batıl ve zulüm üzere olmuşlar. Bu halifeden ayrılma. Yani bir yöneticiden ayrılma. Yani göstermelik de olsa, sahih bir hilafet olmasa dahi Müslümanların söz birliği ettiği, dünya işleri konusunda birliklerini sağlayan bir halifesi vardı. Ondan ayrılma diyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve cemaatinden ayrılma. Cemaat, bakın hilafetle cemaat birbirinden o zaman ayrılmıştı. Yani ne halifeden ayrıl ne cemaatten ayrıl. Bunların ikisini ayrı emir olarak ele almak lazım. Yani Muaviye radıyallahu anh'ten sonraki halifelerde e, Muaz bin Cebel radiyallahu gelen rivayetle birleştirirsek orada diyor ki Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak. Yani kitap ve sünnete uygun işlerle yönetim birbirinden ayrılacak. Siz Kur'an'ın tarafında yer alın. Kitap ve sünnetin tarafında yer alın buyuruyordu o hadiste de. Yani işlerin kötüye gideceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanda zaten haber vermişti. Fakat bu yöneticiler zalim de olsalar, kayırmacılık da yapsalar, bazı batıl işleri dahi olsa, Malik bin Huvelis Radyalan'tan gelen rivayette de bu rivayet ediyor bunu da, onların yüklendikleri, onlara sizin yüklendiğiniz sizedir. Yani onlar yöneticilikleri gereği olarak Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezlerse, yani zulmederlerse, cevr yaparlarsa batıl işler yaparlarsa siz batıl işler yapmayın. Yani size onlara itaat etmek düşer. Hangi konuda? Senin hakların konusunda. Yani ferdi hakların konusunda. Bu yüzden Huzeyfe Radiyalan'tan gelen Müslim'deki hadiste yönetici sırtına vurup zulmetse dahi malını alsa dahi itaat et diyor. Yani zulmetme bakın Allah'ın indirdiği bir hüküm değil. Yani yönetici zulmediyor, sırtına vuruyor, malını alıyor. Veya sana karşı yani sen daha layıkken e, senin hakkını vermiyor da layık olmayan kimseye devletin haklarını veriyor. Devlet tarafından verilen hakları layık olmayan kimseye veriyor. Böyle zulümlerle karşılaştığın zaman burada sakın isyan etme, burada itaat et diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü bu yöneticiyle ilgili dünya işleriyle alakalı konular. Aleyküm, Aleyküm selamun Muaz bin Cebel gelen rivayette geçen Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak. İşte o zamanlarda mesela İbn Mesud radıyallan bu zamana şahit olmuş ve namazları vaktinden geçirdiklerini gördüğü zaman cemaate katılmıyor. Yani cemaatle namaza katılmıyor. Neden? Çünkü vaktinde kılmıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gerek İbn Mesud'dan gerek Abdurrahman bin Aft'tan, gerek Ebu Zer radıyallan'dan gelen müteddit rivayetlerde neredeyse mütevatirdir bu rivayetler. Ee, vakitlerinden geçirecek yöneticiler olacak namazı öldürecek, vakitten öldürecek yöneticiler olacak, siz onlarla beraber bulunursanız namazı kılmam demeyin, onlarla beraber kılmam demeyin, fakat siz namaz vaktinde kılın, onlarla beraber yani bulunursanız da onlarla kıldığınız namaz size nafile olur diyor, yani nafile olur demesi bunların arasındaki namaza katılma mecburiyetiniz yoktur yani cemaate gitme mecburiyetiniz yok ama beraber bulunursanız cemaatten yani yönetimle ilgili cemaatten ayrılmamak için yani ayrılık görüntüsü vermemek için işte ben sizinle kılmam demeyin. Yani halife varsa böyle bir durum var. Fakat dini konulara gelince mesela bazı diğer bazı rivayetlerde de ki bunun bir tanesi de İbn Mes'ud yalandan geliyor. Ey Ümme Abdinoğlu. Bana mı soruyorsun? Allah'a isen olan konuda itaat de yoktur, dinlemek de yoktur buyuruyor. Aynı hadisi yani Allah Resulü Aleyhissatü vesselam söylüyor. Bunu bunu da İbn Mes'ud yalan rivayet ediyor. Şimdi biz bunları birleştirmemiz lazım. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam birbirine aykırı konuşmaz. Burada itaat de yoktur, dinlemek de yoktur dediği şey Allah'ın hakkı olan hususlar. Yani Allah'a ibadet hakkı olan hususlar. Mesela namaz vaktinden geçirirse işte yöneticiler vaktinden geç tayin etmiş, ben de onlara uyarak kılıyorum deyip de senin vaktinde kılmaman olacak iş değil. Sen vaktinde kılınamazın diyorlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Allah'ın hakkı olan kulluğu yerine getir. Ama insanlarla ilgili, senin ferdi haklarına ilgili yönetici zulmederse burada itaat et. İşte Malik bin olan hadisinde gelen şey de bu. Yönetici üzerine düşenin gereğiyle hareket etmez. Zulüm ederse, onun yüklendiği ona, vebal onun. Size bundan bir vebal yok. Eğer zulümse bu, bu vebal tamamen o yöneticinin vebali. Buna o yüklenmiştir. O nasılsa zulmediyor ediyor diye sen yöneticiye olan haklarını eda etmemezlik yapma. Yani ona ayaklanma, onu dinlememezlik etme. Burada demek ki şurayı bir ayıralım. Mesela biz Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Yani bizi ilgilendiren şu an, hayatımızda ilgilendiren bu durumlar. Başımızda bir yönetici var. Yani Müslümanların dünya işleriyle ilgili söz birliği yaptığı bir idarecisi var. Ha biz razı olalım ya olmayalım. İşte demokrasi gibi gayrimeşru düzenlerle, o kullanma gibi gayrimeşru düzenlerle tayin ediliyor. Ama bir şekilde başımıza idareci olmuş. Yani bunlar zorla yani İslam'ın istemediği, Müslümanların istemediği bir şekilde bizim üzerimizde söz sahibi olmuş kimseler. Yani Allah'ın başımıza söz sahibi kıldı kimseler. Bunlara biz dünyalık konularda itaat ederiz. Vergi isterler. Zulümdür. Veririz. Bundan dolayı bize bir vebal yok. Yani mecbur kaldığımız vergiler. Mesela araba alıyorsun mecburen sana vergi çıkarıyor, sigorta çıkarıyor, şunu çıkarıyor, bunu çıkarıyor. Veya elektriğinden vergi alıyor, suyundan vergi alıyor. Normalde Müslümandan alınmaması lazım bu. Bu ehli kitaptan, zimmet ehlinden, bunun gibi kimselerden alınır ama Müslümandan alıyor. Bu ebal tamamen onların. Sana düşen bir şey yok, senin üzerine vazife değil o. Yani bunlar böyle yapıyor diye ayaklanmaya hakkın yok. Ama senin üzerine düşeni yap. Fakat diyanet gibi kurumlarla veya herhangi bir dini müdahaleyle, işte ne bileyim cuma namazları mesela, bizim tayin ettiğimiz fasık da olsa hatta komünist dahi olsa isterse ateist olsun bizim tayin ettiğimiz imamın arkasında kılınacak diye zorlarsa bizim burada uyma mecburiyetimiz yok yani bir kere halife değiller yani Müslümanların tek söz birliği yaptığı halife de değiller diğer taraftan dini konulara müdahale etme hakları da yok mesela Ramazan'ı hesapla tayin ediyorlar veya iftar vakitlerini, sahur vakitlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, öğrettiği şekilde aykırı bir şekilde belirliyorlar. Bizim buralarda bunlara itaat etme gibi bir şeyimiz yok. İşte İbn-i Mesud gelen e, Allah'a isyan olan hususta dinlemek de yoktur, itaat de yoktur. Hadisinde e, bizi ilgilendiren kısım burası. Yani biz ibadetlerimizle ilgili olarak devlete itaat etmeyiz. Allah'ın hakkı olan konularda. İbadet, kulluk, Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır. Bu konularda kesinlikle devlete itaat etmeyiz. Bilakis bizim kulluğumuzu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapacağımızı tarif etmiştir. Biz bunu araştırırız. Sayı sünnete göre araştırırız. Buna göre amel etmeye çalışırız. Devlete de yetki alan neyse o konuda itaat ederiz. Eğer yetki alanında yani devlete ait yetki alanında zulme bulaşan, fitneye götüren unsurlar varsa ki dersimiz fitne geçtiğimiz haftada kısmen bahsetmiştik bu konulardan. Mesela Devlet seni herhangi Müslüman ülkeyle savaşa giriyor, Müslüman öldürmeye sevk ediyor. Burada da etaat etmesin. Çünkü bu aynı zamanda Allah'ın hakkıyla ilgili olan konular. İşte böyle zamanlarda asıl merci, İshak bin Rahuya Rahimullah'ın söylediği gibi, ki Seleften bir sürü imam aynı şeyi dile getirmişlerdir. i̇bn Mesud Radyalan'tan gelen rivayette, tek başına dahi olsan cemaat Kur'an'a ve sünnete uymandır veya hakka uygun hareket etmendir diğer rivayetler aslında böyle geliyor. İsa bin Ravya diyor ki cemaat diyor Kur'an ve sünnetle amel eden Kur'an ve sünnetten ayrılmayan alimdir. Onunla beraber olan cemaatte tabi olmuştur. Ondan ayrılan cemaatten ayrılmıştır diyor. Bunun benzerini i̇bn Mübarek Mübarek işte cemaati soruyorlar. Cemaati tarif ediyor. Biz onu kastetmiyoruz diyorlar. O zaman diyor Ebu Bekir Radyalan cemaattir diyor. Çünkü insanlar Ebu Bekir Radyalan üzerinde e, ittifakla yönetici seçmişlerdi, halife seçmişlerdi. Yok diyor biz onu da kastetmiyoruz. Bizim asrımızda kimdir? Asrımızda cemaat Ebu Hamza sükeridir diyor. Yani o dönemin meşhur hadis imamlarından birisi. Onunla beraber olan cemaattir. Ondan ayrılan cemaatten ayrılmıştır diyor. Yani ilmi otorite. E, burada işte radıyallahu Radiyalan'ın hadisinde anlatılan şey, yani mucize dediğimiz peygamberlik delillerinden olan bir ifade. radıyallahu Radiyalan, fitnelere karşı korunmak için özellikle olumsuz şeyleri soruyor. Yani insanlar hayırdan sorardı, ben şerre düşen korkusuyla şerden sorardım diyor. radıyallahu Radiyalan bununla karşılaşmadı, yani halifesiz, cemaatsiz bir toplumla karşılaşmadı. Halifesi yoksa Müslümanların ve cemaati yoksa diyor. Yani halife yok. Halifeler hatta yani yöneticileri baz alırsak müminlerin emiri babında bir sürü yani bir sürü Müslüman ülke var. Hepsinin başında ayrı yöneticiler var. Bunların hepsi müstakil. Yani bugün bir halife adayı çıksa işedin yaptığı gibi olmayacak. Nasıl olacak? Bu yöneticilerin biatini alması lazım Müslümanların halifesi olacak kişinin. Yani hilafet ancak böyle tesis edilir. Ehlihal Halvel akt, mesela bizim başımızdaki cumhurbaşkanıdır, başbakandır. İşte Katar'daki, Suud'daki, şuradaki, buradaki. Bu yöneticiler eğer bir kimseye el ve gönül birliği yapar da onu halife seçerlerse biz onlara tabi oluruz. Biz kendi aramızda işte birisini halife tayin edelim. Onun ardında savaşalım. Böyle bir olay yok zaten. ehli Halvel akt, işte yönetimde söz sahibi olan ve ilimde, dinde söz sahibi olan kimseler demektir. Fakat... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şuna dikkat çekmiştir. Kur'an ile yönetim ayrılacak. Yani ehli hal ve akd'in bir kanadı kaym olacak. Ne demek? Dünya hususunda sizin üzerinde söz sahibi olanlar zorbalıkla bir şekilde galebe yoluyla yönetime ele geçirecekler. Kur'an'dan ayrı yani sahih Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını, ve onların menhecini devam ettiren ilim ehlinden bağımsız bir şekilde. Bu sebeple yönetimde çatlaklar oluşmuştur zaten. O zaman ne oldu? Bakın cemaatle yönetim birbirinden ayrılmış. Halife ile cemaat birbirinden ayrılmış. Cemaat nerelerde devam etmiş? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde bildirdiği gibi. Kıyamet saati gelinceye kadar hak üzere bulunan bir grup, taife diye geçiyor. Taife, birden bine kadar olan bir e, topluluktur. Bir taife ümmetinde hiç eksik olmayacak. Yani bir kişi dair olsa mutlaka bulunacak. Bunlar ne yapacak? Kendilerini yardımsız bırakan, yani davetlerini davalarını e, terk edip de ne yaparsanız, ne haliniz varsa görün yardımsız bırakanların yardımsız bırakmalarından zarar görmeyecek veya muhalefet edenlerin bidat ehlinin ve benzerlerinin muhalefetlerinden zarar görmeyecek yani yok edemeyecek bunlar. Belki e, sayıca azalacaklar, e, yenik düşecekler ama bunlar yok olmayacak. Bunların diğer bir vasfı Muaz bin Cebel Radyalan'ta gelen rivayette. Her nesilde bu ümmette ilmi e, kimleri yüklenir? Hakka ayakta tutan, hak ile kayım olan, batıl elinin sahiplenmelerini defeden eden, e, intihalcilerin yani kendilerini hakka nispet ettikleri halde o hakkın ehlinden olmayan kimselerin e, bu intihallerini reddeden, bidatları soksudanlara reddiye veren böyle bir topluluk hep bu ümmette bulunacak. Yani nesilden nesile bu ilmi yüklenecekler. Bu ilmi yüklendikleri gibi o ilmin zıttı olan şeyleri de reddederek yüklenecekler. Bu böyle devam edecek. İşte e, bizim için burada, yani madem hilafetten söz edemiyoruz, yani göstermelik bir hilafetten bile söz edemiyoruz. Yani göstermelik bir hilafet son Osmanlıyla Gitti zaten. Kamil bir hilafet değildi ama onu bile kaldırdılar. Bütün Müslümanların söz birliğini sağlayan bir halifesi yok. Yani bunu tarih sürecinde şöyle düşünün. Tamam, 30 seneden sonraki halifeler kamil halifeler değildi. Fakat Müslümanların söz birliğini, siyasi olarak söz birliğini sağlayan bir kurumdu. Yani hilafet mansıbına elinde bulunan, mesela Osmanlılar gitti, Ridaniye Savaşı'ndan sonra, Mısır'daki seferlerden sonra, Memlüklerden aldı. Yani bu başbakanlık bülüvesi diyorlar ya, bunun gibi bir şeyi, o mührü aldılar. Bu mührü alınca, İslam'a nispet edilen ülkeler vardı, daha başka Müslüman devletler de vardı. Ama bunların hepsi halifeye bağlı olarak hareket etmek zorundaydı. Bu yüzden mesela Osmanlı Bizans'a nota, ultimatum verirken şöyle diyordu. Senin paranı Osmanlı'nın topraklarına geçersiz kılarım. Yani hükmettiğim hilafet topraklarında geçersiz kılarım dediği zaman batılı ülkeler, Bizans ve diğer ülkeler kırsıyordu bundan. Şimdi bu gitti hilafetin kaldırılmasıyla Müslümanların tek ağızdan söz birliği yaptıkları mekanizma kayboldu. Yani göstermek hilafet de kayboldu. Ne oldu şimdi? Dağınık dağınık ayrı ayrı her bir İslam ülkesi kendi başına buyruk bir şekilde hareket ediyor ve bunların çoğunun da başına maalesef münafıklar dediğimiz aslında içten içe dış ülkeler tarafından yetiştirilmiş Müslümanların arasına konulmuş kimseler. Yani bunlar eğitimlerini Avrupalıların kucağında almıştır. Siyaset bilimini Avrupalılardan öğrenmiştir. Onların yetiştirdiği e, oryantalizm egomanyasına uygun bir şekilde adapte ettikleri şeyler. O yüzden mesela bakın Türkiye'nin başbakanı, cumhurbaşkanı yani yönetimi Suriye ile ilgili meydana gelen bu fitne de doğrudan Amerika ile ağız birliği ederek hareket ediyor. İşte IŞİD gibi bir vaka çıkmış. IŞİD taşeron olarak bir vazife gördü. Neyi gördü? İşte Golan Tepeleri İsrail'in eline geçecekti. Bu vazifeyi IŞİD elde etti o bölgeleri. IŞİD kim temizlemeye koy şimdi? Amerika istiyor, Türkiye temizliyor. İşit temizlenince kime kalacak? Kim hükmedecek buralarda? Ne Suriye hükmedebilecek, ne Türkiye hükmedebilecek. Doğrudan Amerika, İsrail artık onlar hedeflerine bu şekilde ulaşacaklar. Yani bizim yönetimlerimizin hali bu. Her bir İslam ülkesi ayrı ayrı kendi başına buyruk dağınık fırkadırlar. Yani her devlet bugün fırkadır esasında. O halde bizim cemaati nasıl sağlamamız gerekir? İşte cemaat Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın sahbesine kurduğu cemaattır. Yani bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar diyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. O halde bizim sahih ilme talip olarak inandığımız her değerde, akide esaslarında, amel ettiğimiz her konuda bidatlerden uzak, hurafelerden uzak bir şekilde sahih olan ilmi araştırarak Sabeler hangi yol üzerindeyse, onlar hangi menhec üzerindeyse, onu takip etmemiz. Bu da kaçınılmaz olarak bu işi bilen e, ilim ehlinin direktifleriyle hareket etmemize bağlı. İşte e, İsa bin Rahüya olan bahsetti, Kur'an ve Sünnet'e göre amel eden alimdir cemaat dedi. Esas aslında bu. Dolayısıyla e, bizim bid'at fırkalarından yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her biri ateştedir dediği bu fırkalardan olmamamız için herkesin bilmesi gerekmiyor bu fırkaları ama bunu bilen alimlerin ilim ehlinin yani ilim ehli bulunması farz-ı kifayedir. Yani her Müslüman kendi kulluğuna yetecek kadar ilimle mükellef zaten her Müslümana bu farz. Farz olan ilim, namazı nasıl kılacak, orucu nasıl kılacak, bozanlar nelerdir, abdestin şartları nelerdir, bozanlar nelerdir? Bunları her Müslüman Kur'an ve sünnet delilleriyle Kur'an ve sünnete muhatap olarak bilmek zorunda. Yani her Müslümanın demek ki muhatap olduğu Kur'an ve sünnet ilmi kendi ferdi kulluğuyla ilgili olanlardır. Kendi ferdi kulluğuyla ilgili olanları aşan kısma gelince, farz-ı kifayet dediğimiz, ümmetten bir taife, yani kendisini ilimde derinleşmeye, ilmin ayrıntılı meselelerini, kendi üzerine farz olanlardan ayrıca ümmet adına farz olan ilimleri de tahsil etmeye e, ayrılmış bir ümmet. Tebebe suresinin 122. ayetinde bahsedilen sınıf. Böyle bir sınıf ümmet arasında mutlaka bulunmak zorunda. İnsanlar eğer böyle bir sınıfı bulundurmazsa, yani ayrıntılı ilimler için, çalışan, bu ilimleri öğrenen, işte hadis usulünü öğrenen, tefsir usulünü öğrenen, umumi meseleleri öğrenen, bir sınıfı bu ümmet arasından çıkarmazsa, buna yardım etmezse, destek olmazsa hepsi birden günahkar olurlar. Bulundururlarsa, tek kişi olsun, iki kişi olsun, üç beş kişi olsun, böyle bir sınıf bulundurur ümmet, bunlara destek olurlar bunun oluşmasına e, meydan verirlerse hepsi birden bu vebali üzerlerinden atarlar. Durum ciddi. Bizim için çok daha ciddi. Çünkü mesela sahabe arasında ilim hakimdi. tabiin arasında sayı ilim daha fazla, bize oranla çok daha fazla hakimdi. Yani onlara sayı akide ulaşmış ve batıl da biliyorlardı. Batıl olan unsurları biliyorlardı. Ama bu tarih süreç içerisinde köprü altından çok sular akmış ve hakka benzeyen yani neredeyse çok ince kıl gibi şeylerle haktan ayrılan batıl fırkaları teker teker ortaya çıkmış ana hatlarıyla 72 fırka diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saydığı fırkalar bir sürü ehl sünnetten ayrıldığı görüşlerle ayrı ayrı ortaya çıkmış. Tabi'in alimleri tabi alimleri, işte müştehit imamlar bunları tespit etmiş ve gereken reddiyeleri vermişler. Reddiyeleri vermişler fakat ilim kayboldukça sonraki zamanlarda bunlar tekrar tekrar nüks ederek karşımıza çıkıyor. Mesela dünkü cehmilik farklı bir arzenden içerisinde bizim karşımıza çıkıyor. Tarihsevcilik, kermonetik ad altında. İşte mürcelik farklı bir açısıyla karşımıza çıkıyor. Bazen bunun adı selefilik oluyor mürceliğin. Bazen haricilik Mürciyelik, haricilik. Bakın bunlar ehl er Sünnet'in reddettiği şeyler ama bunu Selefilik adı altında sunduklarına biz şahit oluyoruz. Veya mutezile bile olabiliyor bazen. O yüzdendir ki mesela e, ilmi reddiyeleri ortaya koymasak, birileri koymasa Alparslan koytulu Selefi zannedenler çıktı. Abdullah Zübayınları Selefi zannedenler çıktı. Nurettin Yıldız'ı Selefi zannedenler çıktı. Faruk Beşeri, Mustafa Karataş, hatta Nihat Atıboğlu'nu Selefi zannedenler çıktı. Neden? Çünkü bu adam 90 tane hak konuşuyor. 90 tane hak konuşuyor. Belki 99 tane hak konuşuyor. Ama bir tane bir maddeden berbat eden bir akide ortaya koyuyor. Böylelerine yani hak unsurlarının daha fazla olduğu kimselere red diye eskiden beri menheç alimleri tarafından daha fazla uyarılarak verilmiştir. Çünkü eğer bir kimsenin batılı, net bir şekilde herkes tarafından bilinirse, onun batıl olduğu e, aleni bir şekilde ortaya çıkarsa, kimse ona kulak vermez, e, ilmi bir zaruret yani bilinmesi zorunlu konulardan birisi. Vela ve bu tane bunlardan bir sınıfı da bidatçilerdir mesela, bidatçileri dinlememek bile. Kulak vermemek. Bunu selef alabildiğine genişçe ele almışlardır. Tebeyt tabin zamanında bu konu daha fazla ele alınmıştır. Neden? Çünkü bidat fırkaları onların zamanında daha fazla ortaya çıkmış. Mesela Ebu Hanife'ye reddiye vermişler, ciddi reddiye vermişler ve ağır dille eleştirmişler. Neden? Aslında Ebu Hanife'nin e, bidat olarak ortaya koyduğu görüşleri bugün ele alsanız, bugünkülerden çok daha temiz kalır. Bugünkü Hanefilerden çok daha temiz kalır. Ama onlar Ebu Hanife'ye çok şiddetli reddiye vermişler. Veya benzerlerine. Salih kimselerden olan kimseler. Mesela Hasen bin Salih bin Hay. Takva sahibi. Son derece zahid. Dindar. Yani bunun akidesinde de ciddi bir pürüz göremezsin. Sadece bir görüşü var. Yöneticiye karşı ayaklanma. Sadece bunu caiz görmüş. Bu yüzden bidatçı olarak nitelenmiş. Başka hiçbir batıl yok. Her konuda selefe mutabık. Harisel Muhasibi. Akide olarak, mesela eserlerini alın, e, ne amelinde ne akidesinde kitabı ve sünnete aykırı bir şey bulamazsınız veya bulamadığınızı zannedersiniz. Fakat Haris el-Muhasibi'yi e, gerek Ebu Zürra gerek Ahmet bin Hamber gibi sünnet imamları ağır dille eleştirmişlerdir. O bağlı bir aslan gibidir diye. Neden? Çünkü Haris el-Muhasibi bid'at ehliyle tartışıyordu. Yani onlarla cedel yapıyordu. Tek kabahati buydu. Cedil yapabilmek için ne yapıyor? Onların metotlarını kullanmak zorunda kalıyor. Yani sahabenin konuşmadığı konulara girmek zorunda kalıyor. Felsefeye giriyor, felsefeye kaçıyor. Ama hakkı savunuyor. Yani Allah'ın ulu sıfatını savunuyor, Allah'ın kelam sıfatını savunuyor, nüzul sıfatını savunuyor. Selefin itikad ettiği şeyleri savunuyor, başka bir şey değil. Hakkı savunuyor ama batıl bir yol kullanıyor bununla. Cedel yolunu kullanıyor, bidat eliyle tartışma yolunu kullanıyor. Bu yüzden Ahmet bin Hanbel onun sohbetlerine katılmayı menetti gibi onunla görüşen kimselerle de alakanın kesilmesini emretmiştir öğrencilerine. Çünkü bize daha yakın gözükenlerin bizim aramıza batıl unsurlar sokması daha fazla e, muhtemeldir. Daha fazla tehlike arz eder. Bu sebeple mesela bir Yahudi'ye, bir Ateist'e, bir mesela Cehmi'ye verdikleri reddiyeden daha ağır bir şekilde bundan sakındırmışlardır. Çünkü cehmi veya buna benzer batıl oluşu, e, meşhur olan görüşleri ortaya atanlar, bunları ortaya attığında bunlar bilinir ve onlardan sakınılır. Mesela şu toplumda işte biz Cübbeli Ahmedi dinlemeyin, sakının dememize haceti yoktur. Herkes Cübbeli Ahmet'in ne olduğunu bilir. Veya buna benzer sapık gönderler. Veya Yaşar Nuri desek, Yaşar Nuri dinlemeyin. Adam sapıktır dememize bile hacet yok. Din konusunda hiçbir şey bilmeyen insanlar bile bunları bilir. Ama bir Nurettin Yıldız'dan sakının veya bir Abdullah Yolcu'dan sakının ve Ebu Zerka'dan sakının dediğimizde insanların tuhafına gidebilir. Neden? Çünkü bunlar işte Selefilik, Tevhid, Selefi akidesi bunun gibi şeyleri dillendiren, bunları kullanan kimseler. Evet, demek ki cemaatten ayrılmamak için cemaatin üzerinde olduğu esasları bilmek gerekiyor. Herkesin bilmesi gerekiyor her Müslümanın. Bid'at ve batıl fırkaların görüşlerini ise işte bu ilimde derinleşen kimseler bilirler. Bid'atçıyı de işte bu kimseler teşhis ederler. Diğer insanlar da bunlarda bu konularda ilim eline tabi olmak zorundadırlar. İlim elinin bu konudaki şahitli hüccet makamındadır. Yani delildir. Niye delildir? Çünkü Allah Azze ve Celle şahitlik müessesesini bu ümmet arasında bir delil olarak koymuştur. Mesela adamın birisi kadının huzuruna mesela falan filanı öldürdü diyor. Şahitlik ediyor değil mi? Bu şahittir. Buna işte Kur'an'dan ve sünnetten delilinle o adamın onu ne denmez. Ben de bileyim senin delilinle denmez ona. Kadı burada tamamen şahidin sözüne güvenir. Burada nerede iştahat eder kadı? Bunun şahitliğine itibar edilir mi? Itibar edilmez mi? Bu fasık mıdır? Adalet sıfatı yerinde midir? Bu konuda iştahat eder. Eğer bu yerindeyse bu sıfatları onun verdiği şahitlik haberini kabul etmek zorundadır. Bu bir delildir. Çünkü Allah şahidin şahitliğini kabul etmeyi e, bize mükellef kılmıştır. Evet, Numan bin Beşir Radyalan'tan gelen rivayette Cemaat rahmettir, ayrılık azaptır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte Huzeyfe Radiyallahu'nun hadisinde geçtiği gibi. Ağaç kökü dişlemek zorunda bile kalsan, yani senin bulunduğun bölgede, halife yok zaten, cemaat de yoksa, yani ilim üzere toplanan bir topluluk yoksa, İlim üzere alimin etrafında toplanmayı şart koşuyoruz da. bin Ravye'nin dediği gibi. Neden? Çünkü Bukhar ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Amr Allah ilmi insanların göğüslerinden çekip almak suretiyle kaldırmaz. Alimlerin canlarını alır ve insanlar alim olmayan kimseleri, cahilleri önder edinirler. Ve bunlara fetva sorarlar. Bunlar da fetva verir. Hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar. Bir rivayette delilsiz olarak fetva verirler. Bir rivayette reyleriyle fetva verirler. Mevkuf olarak gelen tarikinde de kıyas yaparak, reyleriyle kıyas yaparak fetva verirler diye geçiyor. Bunlar delilsiz olarak fetva verirler. Çünkü delili bilmezler. Delili alim bilir. Yani delilin hangisi sayı takit edilmiş mi, tahsis edilmiş mi, icma olanı, ihtilaf edilmiş olanı, mutlakı, mukayyedi bunların hepsini İlim ehli olan bilir ama insanlar cahili öndere edinirlerse işte bak bu da bir fırka olur. Yani hem sapar bu kimse hem de başkalarını saptırır. Demek ki cemaat üzerinde sebat edebilmemiz ilim sahibi, selefin menheci hakkında ilim sahibi olan kimselerle birlikte olmamıza bağlıdır. Yani bu konuda güvenilir olan ilmine salahına, güvenliğimiz kimselerle birlikte hareket etmemize bağlı. Böyle yapmazsak, böyle bir kimse yoksa, fakat fırkalar var, o fırkaların hepsinden uzak dur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani evinde otur, fakat şurada işte Allah'a zikretmek için, yani ilim, kitap okumak için toplanan bir topluluk var, bunlar ders yapıyorlar. Fakat başlarında bir alim yok. O zaman işte onlara katılma, evinde otur. Çünkü sen bunu hayır zannedersin, hak zannedersin. Dikkat edin, bütün bidat fırkaları Kur'an ve sünnet delillerini kullanarak sapmıştır. Görünüşte delili var. Görünüşte, yani mehdilik iddia eden Kur'an'dan ve sünnetten delil getirerek sapmış. İsa Aleyhisselam olduğunu iddia eden Kur'an'dan ve sünnetten delil getirerek sapmış. Benim şahit olduğum bazı şeyler var ki, adam bana tebliğe geldi... Yani menheç konusunda inanın biraz bilgim olmasa Allah korumasa bununla hislerim adamı haklı çıkaracak. Adam Kur'an'dan delil getireceğim diyor. Kur'an'ı açıyor. Ama Epjet hesabı. 19. surenin 64. ayeti bana delalet ediyor. Ben 1964'te doğdum diyor. Bazı şeyler tutuyor gibi gözüküyor. Yani hisler şey yapıyor. Ama hadislere bakıyorum. Naslarla örtüşmüyor adamın halleri durumları. Onlar da kendince tevhül ediyor. Bundan kasıt şu, bundan kasıt bu falan filan diyerek. Yani e, Allah ayaklarımızı hak üzerine sabit kılsın. Şey zamanında en son mesela Cuhayman el-Uteybi'nin e, idam edilmesi olayında da insanlar ciddi bir fitneye düşmüşlerdi. Ancak alimlerin sözlerini dinleyenler bundan kurtulabildiler. Elbani gibi, binbaz gibi, o dönemin büyük alimlerinin sözlerini dinleyenler kurtulabilir. Kur'an ve sünnetle amel eden, yani şuurlu Müslümanlar bir sürü hayatlarında Kur'an ve sünneti ikham etmiş kimseler. Bunlardan birisi de Cüheyman el-Uteybi. Fakat Muhammed bin Abdullah el-Kahtani diye birisi mehdilik iddia ediyor. Adamın ismi uyuyor. Babasının ismi uyuyor. Yani hadislere uyuyor. E, Kureyşli soyu uyuyor. Ve bir sürü insan, bir sürü insan rüyalarında bu Mehdi'dir diye görüyorlar. Bir sürü insan rüyalarında bu Mehdi'dir diye görüyorlar. Yani direkt hisler üzerine bir oyun bu. Şeytanın hisler üzerinde bir oyunu. Yani düşünün, 5 kişi, 10 kişi değil, belki yüzlerce kişi. Ve ne oluyor? Ee, o yıllarda, 80'li yılların başlarında Kabe'de bir baskın yapılıyor. İşte yönetimde zaten Kur'an'ı ve sünnete aykırı olduklarını e, iddia ettikleri unsurlar var, yok değil. Yani Suud yönetiminde e, batıl uygulamalar var idi. Bunları ön plana çıkararak bunların işte e, lagv edilmesi, devrilmesi, Allah için cihat diyerek onlara karşı ayaklanılması diye bir hareket başlıyor. Bu hareketi başladığı esnada bakın şeytan müdahalesini yapıyor ve aralarında bulunan, Muhammed bin Abdullah el Kahtani'nin de mehdi olduğu inancını şeytan birçok kimsenin rüyasında telkin ediyor. Ve insanlar onun mehdi olduğuna inanmaya başlıyor. O zaman alimler binbaz olsun, İbn-i olsun, Elbani olsun ve diğer e, o dönemin büyük alimleri, insanlara aman memleketlerinize geri dönün, bu fitneye karışmayın diye uyarsalar da hayır Kur'an ve sünnet bunu gerektiriyor diyerek insanlar ayaklandılar. Çeşitli olaylar oldu. E, tarihi araştırırsanız yakın tarihte Cüheyman olayı diye e, görürsünüz bu kimseler ciddi bir fitneye sebep olmuşlardır. Fakat görüldüğü gibi yani tarih şahit olduğu gibi buna bu kişi Mehdi değildi. Yani ismi, soyu, nesebi uymasına rağmen o kişi Mehdi değildi. Demek ki ilmehliyle beraber hareket etmemek görünüşte seni Kur'an ve sünnet delillerine e, mutabık hareket ediyormuşsun zannı üzere dahi olsan ilim ehline muhalefet ettiğinde problemler ortaya çıkar. Eskiden beri selef sahabe döneminden beri e, bu ilim ehli faktörüne dikkat çekmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a Harur'a da toplanan Harurilere gittiği zaman ben diyor size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabının yanından, onun damadı olan Ali bin Ebi Talib'in yanından geliyorum. Sizin aranızda Allah Resulü'nün asabından hiç kimse yok. Yani Allah Resulü'nün sünnetini bilenlerden kimse yok. Bunu bir menheç esası olarak ortaya koyuyor ilk önce usul esası olarak yine İbn Mesud radıyallahu an e, mescitte taşlarla zikreden bir topluluk Ebû Musa Eşar radıyallahu radıyallah bu topluluğu görünce sahabe olmasına rağmen kendisinden daha bilgili olan İbn Mesud radıyallanha gidiyor ben diyor kendim müdahale etmedim senin görüşünü bekledim diyor ve İbn Mes'ud radıyallahu anla beraber gidiyorlar. İbn Mes'ud radıyallahu an onlara hucet-i yaparken aranızda Allah Resulü'nün sahbesinden hiç kimse yok diyor. Yani bilenlerden hiç kimse yok. Yine İbnü Zübeyr, Abdullah bin Zübeyr radıyallahu an, Zübeyr bin Havvam'ın oğlu, daha genç, çocuk denilecek yaşlarda bir topluluk görüyor. Allah Resulü vefat etmiş, Ebubekir radıyallahu an vefat etmiş. Sonraki zamanlar annesi Esma radıyallahu an yanına geliyor. Diyor ki bir topluluk gördüm. Bunlar Allah'ı zikrediyorlar ve kendilerinden geçiyorlar. Yani cezbeye geliyorlar. Değişik hallere giriyorlar. İşte Kur'an okuyorlar. Bu hallere giriyorlar. Esma radıyallahu ne diyor ki Bunlar diyor Ebu Bekir'den Ömer'den daha mı hayırlı? Yani Allah Resulü'nün asabından daha mı hayırlı? Onlar da Kur'an okurlardı. Allah'ı zikrederlerdi. Ama onlarda böyle bir hal görülmezdi. Aman onlardan uzak dur diyor. Yani öncekilerin menhecini İlim ehli, ilim üzere olanların menhecini sonrakilere delil getirme sahabeden beri e, olup gelen, devam ede gelen bir e, uygulama. İki nur sahibi Osman bin Affan r.a. Mina'dan namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir ve Ömer r.a. uygulamasının aksine olarak 4 rekat kılınca sahabeler buna şaşırdılar. Yani Osman radıyallahu anh hilafetin ilk yıllarında Mina'da iki rekat kılıyordu. Osmanlı. Fakat sonra seferi olmasına rağmen dört rekat kılıyor. Yani sahabeler onu seferi olarak görüyorlar. Dört rekat kılıyor. Hatta Mesut radıyallahu anh istirca yaptı. Yani inna lillahi ve inna ilahihi raciun. Yani muhakkak biz Allah'a aidiz ona dönücüleriz. Yani musibet anında söylenen bu zikri yapıyor ve şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Mina'da namazı iki rekat kıldım. Ebu Bekir'le beraber Mina'da namazı iki rekat kıldım. Ömer bin Hattab ile beraber Mina'da namazı iki rekat kıldım. Keşke şu dört rekattan iki rekatı kabul edilmiş iki rekat olsaydı. Yani bu şekilde kabul olmaz diyor yani. Bir rivette şu şekildedir. Dört rekat kılınca ona Osman radyalarını kınadın sonra da kendin onun arkasında dört rekat kıldın denildi. O da dedi ki ihtilaf şehirdir. Yani bunun kabul olmayacak bir namaz olduğunu bile Çünkü İbn-i Mesud'un o anki ilmine göre Osman Radyalan seferi. Yani İbn-i Mesud'a göre o onu seferi görüyor. Ve bu dört rekat kılıyor. Seferi olan iki rekat namazı makbuldür. Dört rekat kılarsa kabul olmaz. Fakat madem kabul olmuyor, niye kıldın? Çünkü ihtilaf şehirdir Yani Müslümanların halifesine muhalefet etmek şehirdir. İbn-i Teymiy dedi ki, Birleşip kaynaşabilmenin sebebi dini bir bütün dini bir bütün olarak ele almak, onun tamamıyla amel etmektir. Bu da sadece Allah'a ona hiçbir şey ortak koşmaksızın zahir ve batınıyla kulluk etmektir. Ayrılmanın sebebi ise insanların emrolundukları şeylerin bir kısmını terk etmeleri ve aralarında taşkınlık yapmalarıdır. Cemaat olmanın sonucu Allah'ın rahmetine, rızasına, bağışlamasına dünya ve ahiret mutluluğuna ve yüzlerin ağırmasına sebep olur. Ayrılığın sonucu ise Allah'ın azabı, laneti, yüzlerin kararması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o kimselerden uzaklaşmasıdır. Müslümanların Allah'ın ipine ve dost doğru yoluna sıkıca bağlanmalarının alameti, en karanlık fitne zamanlarında dahi cemaatle namaza katılmaya devam etmektir. Bu iyilik ve takva üzere yardımlaşmanın belirtilerinden sayılır. Bu fitne eğer kökleşmemişse, onları fitnenin zararlarından sakındırır, Müslümanların iman kardeşleri olduklarını, akide birliğini, bir araya gelme ve savaşmalarının esasını hatırlatır. Abdullah bin Adi bin Hiyar kuşatma altına alındığı zaman Osman bin Affan radyalarının yanına girdi ve şöyle dedi. Şüphesiz sen halkın imamısın. Gördüğün olaylar başına gelmiş durumda. Yani insanlar... E, Dönemin halifesi Osman radıyallahu karşı ayaklanmış. Herkes farklı sesler yükseltmiş, farklı itirazlar yükseltmiş. Osman radıyallahu anh'ın işte Allah Resulü ile beraberki zamanlarında başına gelen musibetlerine kadar her şeyini dillerine dolamışlar. Ve fitne grupları oluşmuştu. Diyorlar ki fitnenin önleri bize namaz kıldırıyor. Yani bu ayaklanmaya Ön ayaklık eden kimseler bize namaz kıldırıyor. Ve biz bundan sıkıntı duyuyoruz, rahatsız oluyoruz. Osman Radyalama dedi ki, namaz insanların yaptığı en güzel iştir. İnsanlar güzel işler yaptığı zaman onlarla beraber siz de yapın. Kötülük işlediklerinde ise kötülüklerinden uzak durun. Yani eğer insanlar namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazına uygun bir şekilde kılıyorlarsa, işte cemaat yerine geliyor, vakit, vakte riayet ediliyor... Tadili erken riad ediliyor. Bunun gibi sıkıntılar yoksa fitne zamanıdır diyerek işte fitneciler diyerek bunların arkasında yani namaz kıldıkları sürece düzgün kıldıkları sürece kılmamazlık etmeyin. Ebu Muhammed bin Hazm şöyle demiştir. İbn Ömer radyalanma El-Haccac ve Necdet'in arkasında namaz kılıyordu. Haccac meşhur zalim vali. Necdet ise Necdet haruridir Yani ayaklanma çıkaran ve bir güç elde eden o dönemin haricilerin liderlerinden birisi İbnü'l-Mearradiyannma işte cemaat terk etmemek için bunların arkasında da namazı kılmıştır. Bunlardan biri harici, necdetel haruri, diğeri ise halkın en günahkarlarındandı. Haccacı zalim. İbnü'l-Mearradiyannma şöyle derdi. Namaz güzel bir iştir. Bu konuda kime katıldığımı aldırmam. Yani sahih bir şekilde kıldırdıktan sonra ee, bu konuda on e, namazda işte kılmamazlık etmem diyor Nafi diyor ki i̇bn Ömer radyalanmaya İbn-i Zübeyri olaylarının haricilerin ve Haşebiyye'nin kol gezdiği zamanlarda bunlar birbirlerini öldürürlerken sen hepsinin yanında namaz mı kılıyorsun denildi o da şu cevabı verdi haydi namaza diyen herkesin bu davetine uyarım ama haydi Müslüman kardeşinin kanını dökmeye ve mallarını almaya diyenlerin bu davetine asla uymam İbn-i Cüreyş dedi ki, ataya şöyle dedim, İmam namazı vaktinden çıkaracak kadar geciktirirse ne dersin? Dedi ki, cemaatle beraber kılmayı tercih ederim. Ebu Leşas şöyle demiştir, hariciler bize galip geldiler. Yahya bin Ebi Kesir'e, ey Ebu Nasr, şunların arkasında namaz kılmak hakkında ne dersin diye sordum. Dedi ki, imamın Kur'an'dır, namazı kıldıkları sürece onlarla beraber kıl. Yani sen Kur'an'dan ayrılma, Kur'an ve sünnetten ayrılma. Namazı kıldıkları sürece onlarla beraber kıl. Yani namazı düzgün bir şekilde kıldıkları sürece bu şekilde anlamak lazım. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela Huzeyfer radıyallahu gelen rivayette adam tadil yerine getirmiyor, rükuda tam durmuyor, belini düzeltmiyor, ağzalar yerleşince kadar beklemiyor. Buna sen kaç senedir böyle namaz kılıyorsun der, 25 senedir. Şayet bu hal üzere ölürsen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden başka bir hal üzere ölürdün diyor Uzeyfe radıyallahu Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü hayatı döneminde bir bedevi geliyor, tad verkena etmeden bir namaz kılıyor hızlıca. Geliyor selam veriyor, sen namaz kılmadın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir de aynı şeyleri yapıyor, kılmadın namaz, yeniden kıl diyor. Üç sefer tekrar ettikten sonra bedevi diyor ki Allah'ın Resulü diyor, ben bilmiyorum bana öğret bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona tadili erkanı öğretiyor yani ağızı Allah'ın yerleşince kadar şöyle şöyle kılacaksın diye tadili erkanı öğretiyor yani bugün bakarsanız imamlar da dahil olmak üzere maalesef yani imam dediğin nedir? imamın vazifesi ne? neden maaş alıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı neyse bunu araştıracak, öğrenecek insanları en güzel şekilde o namazı kıldıracak senin vazifen bu ama öyle imamlar var ki cemaatten de beter yani cemaatin cahil olması bir yerde mazur görülür de imama ne oluyor yani? Namaz namaz değil. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen namaz kılmadın diyor buna. Bu insanlar böyle başkalarına örneklik teşkil edince Hı, hızı da... İşte kafanı koy kaldır hemen sanki ateşe koymuş gibi. E koy kaldır, işte oturmadan hemen direkt secdeye git. Bu şekilde de namaz kılınabileceği gibi bir zanna kapılıyorlar. Ve kıllıklar namaz boşa gidiyor. Adam namaz kılıyorum zannediyor ama aslında namaz kılmıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kim namazı terk ederse şirk koşmuştur veya küfre girmiştir buyuruyor. Bu terk edilmiş bir namazdır, kılmış bir namaz değil. Allah Azze ve Celle namazı emrettiği her yerde ''Ve ekiy sala salah, ikame edin'' diyor. Bu vakitlerine, rükunlerine riayet ederek kılmaktır, ikame etmektir. El-Hasen şöyle demiştir, mümin bir münafık arkasında namaz kılmasının zararı yoktur. Yani mümin bir münafığın arkasında namaz kılarsa bunun zararı yoktur. Yani onun nifakını bilmez. Münafığın da bir mümin arkasında namaz kılmasının faydası yoktur. Çünkü yani nifak üzere kıldığı namaz işte yani bir müminin arkasında kılsa bile onun ona bir faydası yok. Dolayısıyla herkes kendi amelinden mesul demeye getiriyor burada. Münafık yani burada Hasan el Basri'nin kastettiği şey şu. Aynı Ebu Reraabe yalandan gelen rivayette geldiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki imamlar hem kendileri için hem sizin için kılarlar. Cemaat için kılarlar diyor. Eğer düzgün kıldırlarsa hem kendileri kazanır, hem cemaatin namazı şey olur. Eğer düzgün kıldırmazlarsa, yani senin bilemediğin, mesela sen imama güveniyorsun, durmuşsun ikinin namazına, adam belki Fatiha'yı okumuyor veya okumayı bilmiyor, yanlış okuyor, hata ediyor. Cemaat bunu bilmediği sürece bundan mesul olmaz. Veya rükünlerden bir şey terk ediyor, seyir secdesi yapmıyor, cemaatte çakmıyor. Cemaat bundan mesul olmaz. Cemaatin namazı kabuldür. Ama imamın, burada imamın namazı kabul değildir. Cemaat çünkü bilmiyor onun ne yaptığını. Ama biliyorlarsa, biz mesela camilerde bu sıkıntıyı görüyoruz. Yani aleni olarak gördüğümüz şeyler. Safların düzgün tutulmaması. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, safları birleştireni Allah birleştirsin. Safları koparanı Allah koparsın diyor. Ne demek bu? Safları düzgün tutmamak, safları açık bırakmak. Mesela bir kimse safa durmuş Ayrıyor Yani saflardan ayrılıyor çekiliyor Bu saf birleşmiyor Birleşilmezse Yani mesela cemaatteki herkes bunu yapamaz O saftan ayrılanın yerine iki kişi var bakın orada O ikisinden birisinin veya ikisinin birden Safı birleştirmesi lazım Ben mesela benim yandaki gitti Ben yanımdaki ile birleşiyorum Bu sefer bu yandaki gelmiyor Bu safı koparandır işte Allah Resulü'nün beddu ettiği kişi odur. Birleştirmedi. Yine safın arkasında Vasile bin Eskarat Yalan'tan gelen rivayette tek başına durarak namaz kılan kimse hakkında sen namaz kılmadın diyor, iade etmesini emrediyor. Yani cemaatle beraber aslında namaz kılmış fakat ön safta yer olmasına rağmen girmemiş oraya ayrı tek başına saf olmuş. Sen namaz kılmadın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple cemaatle namaz kılmanın manası topukların Dizlerin, omuzların birleşerek, düzgün bir hiza ile bunu muhafaza ederek e, saf olmasıdır. Bu safı öyle ki herhangi bir direk dahi bölmemeli. Direklerin arasında e, saf tutmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Minber veya direkte bölmemeli. Şayet bu yerine gelmiyorsa, mesela topuklar birleşmiyor. Şimdi biz burada insanların namaz hakkında hükmedemeyiz. İşte kabul oluyor, olmuyor. Biz bunu söyleyemeyiz. Ama biz bu esası biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam safların düzgünü namazın tamamındandır diyor. Yani saflar düzgün olmazsa o da namazın eksikliğindendir. Eksiklik ne demek? Allah'ın da de kabul edilmemesi demek. Yani sen bilinçli olarak bunu yaptığın zaman e, sen mesul olursun. Bilmeyenlerin kinadi İnsanlar bilmiyor dersin İnşallah mazur olurlar dersin ama Sen bile bile bunu nasıl yaparsın Saf bunlardan birisi Namaz vakitleri bunlardan birisi Müezzinler de bu iş için maaş alıyor bak. Normalde müezzinin Maaş alması doğru değildir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Ebil Asrı Ücret istemeyen bir müezzin tut diyor Müezzinler ne için maaş alıyor Namaz vakitlerini gözetlemek için Bugün bir tane müezzin getirin ki namaz vakitlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği şekilde size bir tarif etsin. Şu namaz vakitleri nasıl tayin edilir? Bir tane müezzin getirin de e, diyelim ki bu müezzin aldığı maaş hak ediyor. Yani illaki vardır gıda köşede de. Müezzinler ne yapıyor? E, astronomik hesaplara göre tayin edilmiş zaten vakitler. E, takıme bakıyor, çıkıyor, ezan okuyor. Bunu evet. Alişan da yapıyor. Yani sanatçılar da yapıyor. Şunlar da yapıyor, bunlar da yapıyor. Müezzinin vazifesi yani onun boynunun uzun olması kıyamet gününde. Yani insanlar gırtlaklarına kadar terledikleri vakit bundan etkilenmemeleri için müezzinlerin boynları uzun olacak. Neden? Çünkü onlar kafalarını kaldırıp da şu... Namaz vakitlerini gözetleyen, ümmete bir hayır olsun diye Allah rızasını gözeterek ezan okumaktaki ecri, Allah kanındaki ecri umarak ezan okuyan kimseler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ezan okumadaki ecri bilselerdi ümmetim, kura çekerlerdi ezan okumak için. Yani şu müezzinlik vazifesini yapmak için. i̇bn Ömer radıyallahu anh birisiyle karşılaşıyor da senin vazifen ne, mesleğin ne diyor? Ben diyor müezzinim diyor. Onu övgüyle bahsediyor İbn-i Şayet diyor, benim diyor böyle bir vazifem olsaydı cihada gitme işimi falan da umursamazdım diyor. Yani cihadın bile yerine geçerdi bu diyor. Çünkü ümmet adına bu vazife üstlenmiş. Müezzin bu vazifeyi asla yapmıyor. Yani cemaatten birisi de takmaya bakıp bunu zaten okuyor bir şekilde. Dolayısıyla bunların aldığı Maaşı da hak etmiyorlar. Yani müezzinin ücret alması ne kadar doğru. Allah'tan ecir beklenen bir işin. Burası ayrı bir tartışma konusu. Fakat bunu da hak etmiyorlar. Yapmıyorlar görevlerini. Ee, bu sebeple namazlar vakitlerinde kılınmıyor. Yani vakitleri gözetleyen arkadaşlar görmüşlerdir. Mesela fecir vakitlerinde her gün bakın, her gün 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika yerine göre 20 dakika günden güne oynadığını görüyoruz. Takımda ise bir dakika standart olarak ritmik olarak atıyor bu. Bir dakika ne demek? Şimdi o on dakikalık farkla oynadığını düşünün öncesinde veya sonrasında. Ya erken kılmış oluyorsun ya sonra kılmış oluyorsun. Ki takımdakiler zaten fecri ifade etmiyor. Yani fecirden bir saat önce okunuyor zaten ezan. Ramazan ayında. Bunlar e, işin başka yönleri. Yani bizim şu an bizi ilgilendiren konumuz fitne zamanlarında hareket tarzı. Yani insanlar demek ki fitneye bile düşmüş olsalar hatta bidat ehli bile olsalar. Mesela bidat ehlinin bazı şahitlikleri de kabul edilir. Bidat'in samimi ise. Yani gerçekten adam dininde samimi iştahat etmiş Allah için iştahat etmiş malzemelerini kullanmış bu ilmin ve batıl bir tevhile sapmış. Böyle bir kimsenin şahitliğini eskiden beri ilim adamları kabul etmişlerdir. Fakat bidat elinin çoğu münafıklardır. Yani kendi bidatleri konusunda bile nifak üzere hareket etmişlerdir. Mesela bugün sünnet inkarcıları dediğimiz kimseler hadisleri bağlayıcı görmezler. Derler ki işte biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden sadece Kur'an'a uygun olanlarını alırız. Kur'an'a aykırı gördüklerimizle amel etmeyiz derler. Biz bunun çeşitli örneklerini zikrettik. Nasıl e, münafıkça hareket ettiklerini. Mesela tutarlar balık yerler. Niye balık yiyorsunuz? Allah Azze ve Celle kitabında ölü etini haram kılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ölülerden bize iki şey helal kılındı diyor. Birisi balık, birisi çekirge. Niye yiyorsunuz balığı? E biz Kur'an'a uygun olanı kabul ediyoruz bundan ondan diyor. Nerede uygun? Allah Azze ve Celle bütün ölüleri haram kılıyor ayetinde. Yani örnekler çoğaltılabilir. Yani bu konuda örnekler çok. Yani bidat ehli kendi bidatlerinde samimi olmamışlardır. Mesela Hanefiler az önce zikrettiğimiz hadiste delil getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü işte namaz düzgün kılmayan bedeviye elleri kaldırmaktan bahsetmedi diyor. Demek ki diyor kişi ellerini kaldırmasa da namazı olur diyor. Bak hadisi burada delil getiriyorsun güzel ama o hadis ne için söyleniyor? Adam tadil erkanı riayet etmediği için. Hanefi mezhebinde tadil erken vacip değildir. Farz değildir yani. Hanefi mezhebinde farz değil. Yani elleri kaldırma olsun da bu hadisi delil getiriyorsun. Ama tadil erken için söylenmiş olmasına rağmen o konuda delil olarak almıyoruz. Bu bir münafıklıktır. Bu Hanefilerin münafıklığı. Bunun gibi örnekler çok. Evet her fırka her ne kadar ilk kurucuları samimi bir takım niyetlerle kurmuş olsalar da mesela ilk hariciler samimi şimdiki hariciler münafık bunun gibi Allah Resulü'nün zamanında haber verdiği Ali Radyalan zamanında ortaya çıkan ilk haricilerin yaptıklarına bakın onlar son derece samimi insanlar ama doğru yol tutmamış kimselerdi yolları batıldı şimdiki işitçi gibi haricilere baktığınız zaman Bunlarda samimiyet de yok. İki şey bir araya geldi. Yani bir nifak üzere hareket ediyorlar. Allah'ın indirdiği hükmetmeyen kafirdir diyorlar. Tutuyorlar mezheplerle amel ediyorlar. Mezhepleri Allah indirmedi. Reylerle, kıyaslarla amel ediyorlar. Reyleri, kıyasları Allah indirmedi. Zimmet ehlini mesela önceki ayrıciler öldürmezdi. Şimdikiler ne zimmet ehlini tanıyor ne e, İslam ehlini tanıyor. Yani pek çok açıdan bidat fırkaları ilk başlangıçlarında samiyet üzere fakat batıl bir yol tutularak kurulmuşsa da sonra zamanla mensupları tarafından nifak için kullanılır hale gelmiştir. Münafıkların yuvası haline gelmiştir. Sofili tutun veya diğer benzer bidat fırkalarını tutun, karşılaştırın. Aynı şeyleri görürsünüz. Yani samimi gayret, gayretlerle ortaya konmuş bazı bidatlar zaman içerisinde münafıkların kullandıkları malzeme haline gelmiştir. Evet, i̇bn Hazm diyor ki Allah hepsinden razı olsun sahabelerden birinin, El-Muhtar'ın, Ubeydullah bin Ziyad'ın, El-Haccac'ın veya onlardan daha günahkar kimselerden birinin arkasında namaz kılmaktan çekinliklerini bilmiyoruz. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın. Maide suresi ikinci ayet. Demek ki bizim Namaz kılma, insanların arkasında namaz kılma noktasındaki bakış açımız şu. Kişi bidatçı bile olsa, namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre kılıyor, kıldırıyorsa, yani rükünlerde nerede, ihmalkarlık yapmıyor ise bunun arkasında namaz kılınır. <Gülüyor> namaz düzgün olduğu sürece, bu konuda kendisine itimat edildiği, güvenildiği sürece... Ama güvenilmeyen fasık birisi ise ister bidat elinin fası olsun, ister sünnet elinin fası olsun. Fasığın arkasındaki namazı alimler mekruh diye Çünkü bu konuda da şuna dayanıyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın. Burada diyor namaz kılan kimse bir nevi şahit mertebesindedir. Yani kendisine güvenilir olması lazım ki. Yani aleni bir fıskı olmayacak ki biz ona güvenelim namazı düzgün kıldırdığından emin olalım. Aleni bir fıskı varsa bunun arkasında namaz kılmamak lazım demişlerdir. Onlar böyle bir delil getirmiştir ama sünnette daha açık bir delil var. Ebu Davud'un süneninde rivayet ettiği bir hadiste bir kimseyi bir kavmin imamını kıbliğe tükürürken görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onu imamlıktan azlediyor bunun arkasında namaz kılmayın bu size imam olmasın buyuruyor. Yani bu bir fısk kıbleye gürmeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Bir kimseyi böyle görünce, yani aleni bir fısk üzere görünce onu imamlıktan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arz etmiştir. Bu sebeple zahirinde, dış hallerinde bizim gözlemlediğimiz Allah'a itaatsizlik, yani bir günahı, Büyük ya da küçük günahı aleni bir şekilde işliyor. İnsanlardan çekinmiyor. Allah'tan korkmuyorsa bu kimsenin arkasında kıldığın namazdan tereddüt etmelisin. Güvenilmez yani onun kıldıracağı namazdan. de elinde de böyle. Bidat'in de samimi. Yani yanlış bir yol tutmuş, tevil etmiş. Yani hakkı ararken batıla sapmış. Fakat bir batıl üzerinde. Fakat namaz konusunda bununla ilgili bir sıkıntı yok. Mesela yalanı caiz görmeyen fırkalar, harcilerin rivayetlerini kabul etmişlerdir. Çünkü har harciler yalanı neredeyse küfür görürler. Bunların şahitliğini almışlardır hadiseyle. Ama şiilerinkini almamışlardır. Neden? Çünkü bunlar yalanı vacip görüyorlar. Ümmeti kandırmayı, din desteklemek için. Mesela sufilerde de var bu. Ee, İbrahim Hakkı, İsmail Hakkı, Bursevi'nin ruhul Beyan tefsirinde bakabilirsiniz. Tercümede edilir bu tefsir. Tehbe suresinin başında olması lazım. Surelerin faziletleriyle ilgili bir sürü uydurma hadis tespit ediyor hadisçiler. Evet. Ve bunun kimden kaynaklandığını görüyorlar, araştırıyorlar. Nuh bin Ebi Meryem el-Mervezi diye dönemin Hanefi alimlerinden birisi. Bu şahsa geliyorlar, diyorlar ki, bizim senden başka kimseden işitmediğimiz, sadece sende odaklanan bir takım hadisler var. Kur'an'ın faziletleriyle ilgili nedir bunlar diyor. Sen bunları kimden işittin? Bize söyler misin? O diyor ki aslında diyor ben bunları kimseden işitmedim diyor. Yani bu hadisler bana rivayet edilmedi. Bunları ben uydurdum diyor. Uydurmadaki gayem de şu. İnsanların Kur'an'dan yüz de başka şeylerle meşgul olduğunu görünce onları Kur'an'a teşvik etmek için uydurdum diyor. E, bunu nasıl yaparsın? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kim benim adıma söylemediğim bir şey söylerse cennette oturacağı yeri hazırlansın diyor. Ben aleyhine uydurmadım ki dini desteklemek için uydurdum diyor. Alimler bunu reddetmişlerdir bu hadisle. İsmail Hakkı Bursevi bu batılı alıyor ve diyor ki bazen diyor dini desteklemek için hadis uydurmak vacip bile olur diyor. Allah korusun. Tevbe suresinin tefsirinde başında yani suların ile ilgili bölümde maalesef bunu söylüyor. Yani bu Allah Resulü adına yalan uydurmayı caiz gören hatta vacip gören böyle kimselerden ilim alınmaz. Bunların şahitliğine de başvurulmaz. Ama bir datinde samimi işte senin mesela sana kıldıracağın namazda e, bir problem yapmasından korkmuyoruz. Senin namazına zarar olmayacak. Buna kazanamaz kılmanda sakınca yoktur. Yani e, meseleleri maksatlarına göre değerlendirmek lazım. Konumuz uzadığı için e, bugün için ayırdığımız dersi tamamlayamayacağız ama şunu işlemiş olduk, fitneler e, zuhur ettiğinde kişiyi koruyacak şeylerin başında cemaatten ayrılmamak geliyor. Cemaatin tarifini yaptık, e, cemaatin muhafazasına dair unsurlar zikrettik. Diğer bir haslet, fitneleri salih amellerle karşılamak, onları arz edemeyeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda öğütler gelmiştir, fotokopi olarak size dağıttığımızda görürsünüz inşallah. E, salih amel işleyenleri Allah asla utandırmaz. E, fitnelerin uzaklaştırılması ve ortadan kaldırılmasında namazın özel bir rolü vardır. Yine dua ve Allah Azze ve Celle'ye yalvarmanın ayrıcalıklı bir özelliği vardır fitnelerden uzaklaşma konusunda. Yine fitnelerden Allah'a sığınmak. Bu konuda etkili. Fitne zamanda ölümü temenni etmenin hükmüne gelince... Mesela bazı insanlar Yusuf Aleyhisselam'ın işte beni Müslüman olarak öldür demesi, işte Meryem Aleyhisselam'ın ölümü istediğiyle ilgili dua, bu gibi şeyler de getirmişlerdir. İleride inşallah tefsir derslerinde Yusuf suresinin tefsirinde işleyeceğiz bunu. Yusuf Aleyhisselam bu duayı ne zaman yapmıştır? Düşündüğünüz zaman Yusuf Aleyhisselam hayatı boyunca bir sürü fitneye muhatap oldu. Yani kuyuya atıldı, kuyudan çıkarıldı, köle edinildi, hapse atıldı, hapisten çıkma durumu oldu. Oldu da oldu bir şeyler. Babasıyla, kardeşleriyle ayrılığı uzun sürdü. Yusuf Aleyhisselam ne zaman ki işte babası döndü buna kavuştular, kardeşlerle kavuştular, işte rüyası gerçek oldu. Yani onun hakkındaki her şey, aleyhindeki her şey temizlendi Yusuf Aleyhisselam. Apaq oldu yani insanların zihninde de aleyhindeki şeylerden de tamamen temizlenince ölümü ancak o zaman istediyorsun falan ya Rabbi benim canımı Müslüman olarak al dedi demek ki kişinin ölümü istemesi temenni etmesi her zaman hayır değildir sadece şöyle şu hadisi aktarmakla yetinelim. Enes Radya olan'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz başına bir zarar geldiğinde bundan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer mutlaka yani ölümü temenni etmeden yapamıyorsa illa ölümü isteyecekse şöyle desin. Allah'ım hayat yani yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Vefat benim için hayırlı olduğu zamanda vefat ettir. İşte bu Meseleyi Allah'ın ilmine aval etmektir. Çünkü senin şer zannettiğin şeyde hayır vardır, hayır zannettiğin şeyde şer vardır. Allah'a bırak bu duayı Allah Resulü Aleyhisselatü böyle e, tavsiye ediyor. Evet, kişi fitnelerden dolayı dine hakkında korkarsa, şayet yani batıl bir akideye sapmak gibi, birileri tarafından kandırılma, saptırılma gibi korkusu varsa, böyle bir zamanda ölümü temenni etmesi caizdir. Bu konuda da Muaz bin Cebel radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor, kutsi bir hadis, Allah azze ve celle'den e, aktarıyor bunu. Dedim ki Allah'ım ben senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, miskinleri, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve merhamet etmeni, bir topluluk hakkında fitne dilediğin zaman herhangi bir topluluğu fitneye düşürmeyi dilediğin zaman fitneye düşürmeden beni vefat ettirmeni senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve beni senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini isterim. Bunu Tirmiz'i rivayet etmiş Şeyh Erbani sahih-ül Tirmiz'de ve i̇rval Galil'de sahih olduğunu belirtmiştir. Yani kişi fitneye düşmemek için ölümü, dini hakkında fitneye düşmemek için temenni edebilir. Notları inşallah aktardığınızda daha geniş rivayetler ve açıklamalar e, ellerinizde olacak. E, burada zikretmediğimiz bir rivayet var. Tam lafzını hatırlayamayacağım ama tefsir derslerinde inşallah ileride gelecek. Şöyle bir dua öğretiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey Cibril'in, Mikail'in, Rabbi diyerek eee İnsanların ihtilafa düştükleri konularda beni isabetli olana, hakka ulaştır diye, mesela insanların ihtilaf ettiği konulardan dolayı hakkı nerede tespit edemiyorsa, Allah'tan yardım istemez için böyle bir duayı yine Allah Resulü Aleyhisselatü tavsiye etmiştir. Bu sebeple gerçekten dinini dert edinen, bu konuda haktan sapmaktan korkan bir kul bu duaya sarılmalı. Allah azze ve celle'den hakkı talep etmeli. Ya Rabbi, insanlar ihtilafa düştü, farklı görüşteler. Bu konuda beni insanların ihtilaf ettikleri bu konuda beni hakka ulaştır. Ey Cibril'in ve Mikail'in Rabbi diyerek dua etmesini Allah Resulü Vesselam tavsiye etmiştir. Bunun neticesinde görür inşallah. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve esteğfiruke ve